Nereden başladı Nereden Karanlık geliyor biraz. Siren hemen yanındaki şeylerimi al Oturla Beş 15 direktleri var. E, bir var. Yani, hmm. kısa da arkadaşlar hmm. Çakırlar. Birleş tarafta. Hmm. Yalnız hani arkada yani İstanbul'da yön sağ tarafta. Hmm. Hmm. Çakırmayız siz. Işte. Eskiden öyle bir şimdi tam yani, ekle hmm. evet. bir yapılmış. Şey. Başka bir ekler daha bağlanmış. Çok, çok şey yani mükemmel Bekleriz altım. inşallah. Yine gelirseniz İnşallah. Nasib olursak. Ben Alkara'dım. Ben Güzel. Şey Nasib oldu. İnşallah suyla <gülüyor> beraber. Yapacak bir şey yok. Şu Aslan Oradan. Şurada o böyle öyle olmaz. O şekil Şakozun Ha ay hoş oradan geçip duruyorlar ya. <gülüyor> Efendim, bu ner? bu, Efendim, bu, Efendim, bu al, Efendim, alacaksınız. Efendim, ne bocalayacaksınız. E, e, nasıl paralayacaksınız bilinmiyor Ya Şurada bir, başta şey e, bir vereyim de ondan sonra dersine başla. Onunla o Arkadaşlar şimdi bir mesleği öğretiyoruz. Biz burada sorularınız. Kurankuran. Mesleği öğretiyoruz. Başlıyor dersimiz. Yes, sir.